أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتديا لولا هدانا الله وما توفيقه وعاتصامه إلا بالله لقد جاءت رسول ربنا بحق صلو على رسولنا محمد صلو على طبيب قلوبنا محمد الله صلوا على أشرف عز وجل محمد، اللهم صل على أشرف عز وجل محمد وآل محمد الصالح. أعوذ بالله أستمتع العليم من الشيطان الرجيم وابعوذ بك من همزات الشياطين، أعوذ بك ربنا يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. من عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أرض الحرم ya Akıllı, Ya Allah, Üngüzümü Belğe Rüşşülü, Nabiül Ederiz. Bizleri Receb-i Şerif ayına tekrar kavuşturduğu için, elhamdülillah bu nimet, bu fazl-ı kerem Allah'ımızdandır. Onun ayına girmiş bulunuyor. Recebu-şehrullah buyurdu Habibullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Receb-i Şerif Allah'ın ayıdır, on iki ayı Allah yarattı ama, Receb benimdir buyurdu. Anlayın bunun manası ne demektir, ona değer verene Rabbim değer veriyor. O'na kıymet Allah da itibar etmiyor. أَلَا فَيَكْرِمُوا شَهَرَ رَجَبًا يُكْلِمْكُمُ اللّٰهُ بِالْفِ Siz Recep ayına ikram edin ki Allah size bin kat ikram eylesin buyurdu Rasûlullah. Recep ayına ikram nasıl olur? Allah'ın ayına ikram demek, O'nda günahlardan terbi etmek, haramları terk etmek, emirlere koşmak, ibadetlere sarılmak, oruca devam etmek, Gece kıyam etmek, kalkmak, peş vakit namazı cemaatle devam etmek, zikrullah devam etmek, Kur'an'ı ve şair ibadetlerle Receb-i Şerif ayına ikram etmek olur arkadaşlar. Laflan olmaz. Onun için bu gece inşaAllah kısaca önümüzdeki kıymetli gecelerden bahsedeceğim. Geçen Cumartesi'yi pazara bağlayan bir büyük gece geçirdik, Recep-i Şerif ayının ilk gecesiydi. Büyük tecelliler oldu, elhamdülillah rahmetler yağdı. Umraniye'de sohbet oldu, buradan da gelen kardeşlerimiz oldu elhamdülillah. Şimdi önümüzde ne var? Leyletur Raghâib var. Yani yarın değil öbür gece, Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece, Recep-i Şerif'i ilk Cuma gecesidir. Mubarek gece, bol bahşişler gecesidir, hediyeler, atiyeler gecesidir. İsmi üstünde, regaib, hediyeler demek. Mevla Teala o gece hiçbir gece bahsetmediği hediyeleri bahşiş edecek. Hiçbir gece görülmemiş hediyeler, o gece verilecek inşaAllah. Özel, kıymetli bir mevsim. İmam-ı Ghazali, İslam, buyuruyor ki İhyâ'da gördüm, Bir kişinin kıymetli günleri ve geceleri ibadetle, ta'atle, zikirle, sohbetle geçirmesi saadetinin alametidir. Ne demek saadet? Allah'ın ilm-i iyi yazıldığının, ana karnında iyi yazıldığının, Ölürken imanlı öleceğinin, sonunda cennete gireceğinin alametidir. Kıymetli günlerde ve gecelerde gafletle geçirmek, isyanla geçirmek kişinin şekavetinin alametidir. Yani bedbahtlığının, mahrumluğunun, Allah'ın ilmi ezelisinde kötü yazıldığının, ana kötü yazıldığının, son nefesi kötü bitireceğinin alametidir. Allah muhafaza eylesin. Azın şöyle mübarek gecelere girdik. Çoğu insanların hala haberi yok. Receb-i Şerif ayı girdi ve Kadir gecesi geliyor. 15. gecesi geliyor. Mirat gecesi geliyor. Berat gecesi geliyor. Kadir gecesi geliyor. Hiç kimsenin çoğunun umurunda değildir. Onların zoru derdi yılbaşı geliyor. Noel kutlayacaklar, çam devirecekler, hindi yolacaklar He? Mezelenilecekler, zıkımbanacaklar. Düşünün gafleti, rezaleti, görün felaket. İçler acısı bir hal değil midir? Aynı memlekette yaşıyoruz, bunlar da müslümanız diyorlar. Kâniyatı yaradığı Allah'ın ayı giriyor da hiç sınmıyorlar. Mevla bunlara değer verir mi? Mevla bunlara kıymet verir mi? Bunları kulum der mi bunlara? Adam yerine kor mu bunları? Cennetine kor mu bunları? Efendiler, bu haberleri duyurun. Bu kıymetli gecelerde, günlerde kat kişiyi bu yolu alabilirseniz alın. Çevirebilirseniz çevirin. Çünkü bu aylarda hidâye ermek bol olur. Bu aylarda idaat bulmayan daha bulamaz. Hele gelecek gecelerde nasibini alamayan daha alamaz. Çünkü mevsimdir bu. Mevla bazı günleri, geceleri bu ümmete ihsan eyledi ki kısa bir ömür içerisinde çok kazansınlar. Eski ümmetlere verdi binlerce sene ömür. Nuh aleyhisselam yaşadı 1250 sene. Şahib aleyhisselam yaşadı 2000 küsur sene. Geçmiş peygamberlerden, ümmetlerinden binlerce sene ömür sürenler oldular. 600-700 sene normalde yaşıyorlardı. Dağlarda geçiriyorlardı, mağaralarda. acıklıklar zaman ot yollardı, sadıkları vakit ağaç koluklarından, dağdaki pınarlardan, sulardan içiyorlardı. Şehre inmezler, kimseyle görüşmezler, konuşmazlar hırp meşgul olurlar, ev bile yapmazdılar. De sen onlara ki ya bir ev yapsan da otursan daha iyi değil miydi bu mağarada durmaktansa? Derlerdi ki biz yaşasak yaşasak 600-700 senecik yaşarız. Bu, bu kısa ömürde değer mi şimdi ev yapmaya vakit hayran? Bizim 60-70 sene yaşaymayacağımız belli değildir. Resulullah Efendimiz buyurdu, ümmetimin ömürleri bana gösterildi, hasat zamanını 60 70 arası buldum. Yani olmuş ekini ne yaparlar biçerler. Bu ümmetin de biçim zamanı 60 ile 70 arasıdır. اَقَلِّ اُمَّتِي اَبْنَاءُ 70 Ümmetimden 70 yaşına çıkanlar azdır buyurdu Resulullah. 70'i geçen daha azdır. Hakikaten görülmektedir bu. Dolayısıyla bu kısa ömür içerisinde 50-60 sene uğraşıyoruz. 60 metrekare bir daire alalım diye de alamadan mezara giriyoruz. Eve giremeden mezara giriyoruz. Bu kadar enayi adamız 600-700 sene yaşayan ev yapmadı da biz 60-70 senede yazlık ayrı kışlık ayrı bir de evin içini döşeme gayri, derken oyalan boyalan Ezra'il aleyhisselam kapıya gelsin hadi gidiyoruz hiç hazırlanmadın ne yapacaksınız? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş ümmetlerden misal verdi ki Beni İsrail'den bir zat Kılıcını kınından çekti, Allah'ın yolunda cihada çıktı, 80 sene kılıcını kınına sokmadan cihad etti. Bunu anlatınca, Ashab-ı Rabb ümitsizlendiler. Ya bizim 80 sene ömrümüz zaten çıkmaz, çıksa bile bunun 15-20 senesi çocukluğudur. Ondan sonra zaten 50 60tan sonra elin kılıç tutmaz. Bu 20-30 sene, 40 sene bilemedin en fazla bir gençliğimiz vardır bu. 80 sene sırf cihat nasıl yapı olacak? Bunlar ne kadar kazandılar, biz nasıl böyle kaybettik, mahrum olduk diye düşünürlerken Rabbimiz Kadir suresini inzal eyledi buyurdu ki أَسْتَعِذُ billah, لَيْلَةُ الْقَدِرِ خَيْرٌ min أَلْفِ شَهَرٌ Bir Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır Yani o eski ümmetten 80 sene cihad eden var ya Bir o var, bir de bu ümmetten bir Kadir gecesinde ibadet yapan ne kadardır? O 80 sene cihad eden kadar değildir. Ondan daha hayırlıdır. Bak niye kadir gecesi verdi bize? Niye rahat gecesi verdi? Niye gecesi verdi? Berat rahat gecesi. Üç aylar niye verdi bize? Ta ki bu mevsimlerde çok kazanalım. Bir işrak namazı kılana veriyor. Bir hac bir ömre sevabı. He? Bir evvabin namazı kılana veriyor. 12 sene ibadet cevabı. Saymakla bitiremeyiz. Fazail amel hakkında niyetim var bir eser yazayım amellerin faziletleri hakkında çok eserler vardır. İnsan görecek ki bu ümmette efendim 40 sene bile ihlasla, iman ile, amel salih ile yaşayan bir insan ne oluyor? Eski ümmetlerden 10.000 sene zaten yaşayan yoktur ya, 10.000 sene yaşayıp sırf ibadet yapandan eftal oluyor, üstün olur. Bu baptan bir hadis-i şerif size rivad edeyim. Resulullah Efendimiz buyurdular, ben salmani şehrin haram her kim haram aydan tutarsa el-kameze ve cumade ve septe perşembe cuma ve cumartesiyi haram ay kaç tanedir 4 tanedir ve gayet gelişin inşallah külliye'de toplandığımızda bu konular uzun konuşulacak detaylı şekilde burada kısa geçiyorum. Bu dört tane haram aydan birisi Receb-i Şerif bu Recep i Şerif ayına mahsus bir oruç vardır ki, diğer gecelerde bu yok, diğer günlerde, diğer aylarda bu yok. O oruçta nedir? Perşembe, Cuma, Cumartesi, haftada üç gün, dört hafta var bir ay içerisinde demek ki dört defa Recep i Şerif'te bu yapılabilir, bu önümüzdeki Perşembe buna başlanır. Perşembe, Cuma ve Cumartesi, her kim tutarsa كتب ibadete لعبادة Taberani rivatiyle İmam-ı Şuyut-i mensurda alıyor okuduğu mahatin tefsirinde bu hadis-i şerifi ki allah Teala o iki sene devamlı sır ibadet yapmış kadar cevap yazıyor bu üç güne karşılık. Abdülkadir-i Ceylani kudüs el isimli eserinde yazıyor ki كَتَبَ اللّٰهُ لَوْا عِبَادَةِ تِسْعَمِيَةٍ سَنَتٍ Allah-u Teala o dokuz yüz sene ibadet cevabı yazar. Düşünüyor musun kardeşim? Dört kere var haftada, ayda, bu oruç tut... Yani sadece Recep ayına mahsus bu, haram ayda tutuluyor. Şaban-ı Şerif'te bu şekilde bir oruç yok. Perşembe, cuma, cumartesi üçlü ekleniyor. Dokuz, üç seneden dört kere dokuz kaç ediyor? Üç sene, 3600 sene ibadet cevabı yazıyor. Bu mübarek ayda üç gün oruç tutarsan her hafta, sen ne kadar büyük karları, kazançları kaybettiğinin farkında mısın? Bu ay kaçırılacak bir ay değil. Bu ayın orucu çok fazla illetli. İnşallah bunlara bir gün, iki gün, üç gün, dört gün tutanlara ne kadar cevap olduğunu ve gayet gecesi hadis-i şeriflerle okuyacağım size. İnşallah hep geleceksiniz. İnşallah külliye de toplaşacağız. İnşallah Allah. Şimdi o kadar uzun gidemeyeceğim çünkü uzun teferruatı var. Ancak başından üç gün tuttunuz. İnşallah şimdi Perşembe, Cuma, Cumarteslerde kaçırmayın. 14-15'i kaçırmayın, sonundan da üç tutarsınız. Aralarda da zaten perşembe olsun da pazartesilerde kaçmasın, o da kuvvetli sünnettir. E dolayısıyla böyle yaparsanız herhalde bir 15 günden fazla tutmuş olursunuz. Kuvveti olan sıralı tutayım derseler, kefarete niyet eden zaten evvelden başlaması gerekir diye o devam edecek. Ama kaza orucu derseler, kaza borcu olanlar, onlar hem kazaya hem nafileye niyet etmeyecekler. İki niyet bir yerde toplanmaz. Mesela, hem sevabını alayım nafileye, hem de kaza orucumu, borcunu tutayım, o olmaz. Çünkü farz başka, borç başka, nafile başka, bu niyetler birleşmez. Desen ki şimdi yatsının sünnetini kılarken veya son sünnetini, efendim işte hem eskiden kalmış bir yatsı namazına niyet edeyim hem de sünnete niyet edeyim. Böyle bir saçma fetva uydurmuşlar, aslı astarı yoktur bunun. O zaman karavanaya gider, ne sünnet ne nafile, ne farz. Boş. Çünkü niyet karıştı mı ibadet boşa gider. Niyet halis olacak, ne yaptığın belli olacak. Orucu daha geza hem kazaya hem nafileye diye birleştirmeyin. Kaza borcun varsa borcunu tut. Ama borcunu her zaman tutarsın, mübarek günlerin orucunu da hususi nafileye niyet o da olur. Ama kefarete niyet eden zaten o mecbur baştan başlamış, Ramazan-ı Şerif'i beğenmeden, Ramazan'a girmeden bitirmesi gerek. Kefaret tutanlar niyeti geceden yapacak. Gündüze bırakırsalar niyeti birleri yanar kaza tutanlar niyeti geceden yapacak nafile tutanlar öyleye kadar niyet yapabilir. Yani hiçbir şey yemeden kalkarsa saat onlara on birlere kadar hiçbir şey yemeden durursa o arada durumuna bakar bakar ki tutabiliyorum veyahut ona göre bir durum müsaitleşirse o gün niyet edebilir Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelirdi evlerine, hanesine ailelerine sorardı. Yiyecek bir şey var mı? Derlerse ki var bazı günler oturup Yemek geldi az bir şey zaten, ne yiyecek, karnını hiç doyurmuş değil sallallahu aleyhi ve sellem. Derlerse ki yemek yoktur hiç, çoğu kere yemek yok derler evde. Yemek yok dendiği vakitte, oruca niyet edeyim o zaman derdi, nafile oruca niyet ederdi. Onunca Hz. Mevlana celaleddin Rumi Hazretleri Füccüsü'r-i evine gelirdi, hanımına sorar, hanım sabah İsraç'tan sonra Var mı kahvaltılık, yemeklik var? Var derse eyvah der. bugün evden şiravunun kokusu geliyor. Şiravunun evine benzedi bu ev, yemek bollaştı. Ne zaman derse ki, bugün yiyecek bir şey yok, elhamdülillah der. Bugün Resulullah kokusu geldi bu evden. Yemek yok evimizde elhamdülillah, oruca niyet edelim. Bizdeyiz, en fakirimizde birkaç çeşit kahvaltılık var. En fakirimizde. <gülüyor> Ey Allah'ım nasıl cevap vereceğiz, nasıl hesap vereceğiz? Hiç olmasa şu oruçlarla inşallah Doğruçlara devam ederek paçayı kurtarmaya edelim. Oruca devam. Recep ayında özellikle çok tutalım inşallah. Şimdi önümüzde geliyor bir büyük gece dedim size. Leyletur Ragaib. Bu mübarek geceden bir gün evvel Perşembe günüdür biliyorsunuz. Perşembe günü oruca niyet edersiniz inşallah. Sahura kalkmalı. Sahurda bereket var. Yatmadan yiyip de. He, ondan sonra sabah namazına kalkmak, o sünnete aykırıdır. İlla ki evvel kalkmalı, hem birkaç rekat teyettüt kılmalı, hem de sahur yemeğine niyet etmeli, kuvvetli sünnettir o. Sahurda ne kadar çok yesen sevabı fazladır. Yani onda zarar yok, çok yemek yasaktır ancak sahurda serbest. Sahurda çok yemeli, ondan sonra oruca niyet edilmeli, Zaten cuma cumartesi de eklenir, onura gayet gecesi de tekrar ederiz, unutturmayız inşallah. Ve kaç gün oruç tutana ne kadar sevap verileceğini de beyan ederiz inşallah. O gece bizim programımızı beyana çalışayım. Şimdi biliyorsunuz oruç tutan insanlar akşamla yasa arası iftar etmek için evlerine gidiyorlar. Fakat tabi bu arada akşam yatsı arası cami-i şerifte itikaf yapma sevabı da kaçıyor. İmam-ı Gazali ihyada zikrediyor, Ulema adam birisine soruluyor ki Oruç tuttuğumuz zaman iftarı yapmak için eve çıkmamız icap ediyor camiden namazdan sonra. Ama oruç tutmasak akşamdan giriyoruz, itikaf yapıyoruz, yatsıya kadar ibadet yapıyoruz. Hangisi eftaldir? Buyurdu ki, oruç tutmada akşam yatsı arası camide dursan eftaldir. Akşamla yatsı arası o kadar cevaplı ki camide durmak Yani tabi namaz kılmak, ibadet yapmak, Kur'an okumak, zikretmek e, Bunun için insan bunu kaçırmamaya niyet etmeli, gayret etmeli, şöyle ki yanına bir miktar iftarlık alabilir Zaten itikaf için camiye girdiğinde yemek de ona serbest olur e, Hurmayla iftar eder veya suyla iftar eder Akşam kıldıktan sonra yandak bir miktar yemeğini getirdiği yemenden de yer Camiden çıkmadan yatsıya kadar İtikaf eder, kendisini ibadette has eder. He böylece akşamla yatsa arasında camide itikafda bulunana ne verileceği vaad edildi hadis-i şerifte. كَانَ <gülüyor> حَقَّنَ Allah üzerine hak olur. en يَبْنِيَ لَوْ قَسْلَيْنِ O kişiye iki köş yapması cennette. وَيَا غُرُشُ لَوْ بَيْنُوا مَغِرَاسًا o iki köşkün arasında Allah ona bir ağaç diker ki levtabe ve lillahi bütün dünya halkı o ağacın etrafına toplansalar hepsini alır kuşadır kaplar hiç yani o kadar büyük bir ağaç diker Rabbim ona. Bukhari hadislerinde buyruluyor. Dinlebilen cennet dileşe yaraten şüphesiz cennette elbette öyle bir ağaç var. Yasirur rajim fi zillame taam cumme'l akbara. Atlı koşturan en hızlı vahta ile giden o ağacın gölgesinde 100 sene gidecek de o ağacı kesemeyecek, gölgeyi geçemeyecektir. İşte o ağaçlar akşam yatsan ibadetle meşgul olanlara dikiliyor biiznillah. Onun için biz niyet ettik, külliyede esas maiz yatsıdan sonra başlayacak ama biz akşam namazında girelim cami-i şerife dedik. Akşam namazında iftar eden eder, namazdan sonra evvabinler kılınır, ondan sonra sure-i bekare okunuyor. Çünkü Rasûlullah Efendimiz buyurdu sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem el Her kim Bekara Suresini okursa leyletel Cuma, Cuma gecesi ki bu gayet gecesi zaten her sene Cuma'ya çatar, o ilk Cuma gecesidir. Her kim Cuma gecesinde Bekara Suresini okursa كَانَ لَوْمِنَ الْأَجْرِ kema بَيْنَ الْأَبِيدَى عَرُوبًا Onun için ecir ve sevaptan ne kadar olur? Yedinci kat gök ile yedinci kat yer arasına kadar. Yedinci kat Gök hepsinin arası 500 senelik mesafedir, 7 kat yer arası hakeza, bunun arasının dolusu, ecir ve sevap mühsan edilir. Cuma gecesi Bekara suresini okuyanlara bir. İkincisi, <gülüyor> Ben qaraşûnetel bekara fî leyletin, kim leyletil cuma? Cuma gecesi, Bakara Suresi'ni okursa veya herhangi bir gece. Tövbe <gülüyor> kıyameti. Kıyamet gününde ona Bakara Suresi sebebiyle bir taç giydirilecek ki o tacın bir taşını dünyayı satsanız alamazsınız. Yine buyuruldu ki men karaz yura Bakara fi leyletin. Bir gece içinde Bakara Suresi'ni okuyan fakadekcela ve tat en büyük hayrı işlemiş olur. Ondan çok sevap yapan olamaz. Yine hadis-i şerif Buhari'de buyruluyor. Okuyun sure-i Bakara. Bakara suresini okumaya devam edin. Senin de akzı Ona devam etmek berekettir. Ve terk onun Onu bırakmak hasrettir. Bakara suresini terk edenler ahirette mutlaka pişman olacak. Ona devam edenler bereketini bulacak. Velayetü'l-bey ve'l-batale. Bakara suresini okuyanlara sihirbazların gücü yetmez. Ne kadar büyü yapsalar çötmez. Kimse ona bir zarar Allah'ın izniyle dokunduramaz. Hz. Hatice Yuvra <gülüyor> Zehra'layını Bakara ile Âl-i okumaya devam edin. Her cuma gecesi Bakara Suresi'ni okuyorum hacıhane. Fatih'teki Fetih Medresim'deki sohbetten evvel veya sonra her cuma gündü namazdan öyle âl Suresi'ne devam ediyoruz. Bu hadisi şeriften aldık. Zehra veyne devam edin. Feyne umayeti yani "Yevmel Kıyameti" çünkü onlar kıyamet gününde gelecekler. Cennev <gülüyor> mağam iki büyük bulut gibi. Gelecekler yuha hacıhane kendilerini okuyanlardan azapları ve belaları kaldıracaklar. Hatta İmam Şeyhü't-Tıdrul Menzur'da zikrettiğine göre bir hafız efendi, hafızı kelam katil oluyor. Yani adam öldürüyor. Şeriat hükümeti tarafından kısas yapılıyor. Yani adam öldüren ne yapılıyor? Öldürülüyor. Bunun üzerine gömülüyor. Kabre konulduğunda münker nekir gir geliyor. Bütün Kur'an-ı Kerim'in tamamı, o zat bütün Kur'an'ı ezbere bildiği için bütün Kur'an ona şefaat etmek üzere mezarına geliyor. Kur'an-ı Kerim kabirde şefaatçımız olacak inşallah. Allahümme c'alil Kur'an elena fid dünya kari'na. Fi al-qabrimunisa, fi al-qiyameti jafiya, al-astura t-nhura, ila al-jannatirafiqa, min al-nar siramihijaba, ila al-qiyrad kulluha diliyana ve cüdük ve cüret, ramil buyuruluyor? Hacim Ey Allahımız, Kur'anı bize dünyada çok yakın eyle. Kıyamet günü de eyle. Kabirde bize enis ve yoldaş eyle, sırat köprüslerinde nur eyle, cennete refik ve yoldaş eyle, cehennemden perde eyle, suyun hayırlara rehber eyle. Amin. Dünyada yakın olmasan Kur'an'a, ahirette de uzaksın ondan. Ondan uzak olan cennete giremez arkadaşlar. Bütün sureleriyle Hz. Kur'an geliyor o zata şefaat etmeye, Bekle bekle bekle Azap da yapılmıyor Münker nekir geliyor öyle bekliyorlar Surelerin hatırına Adama pek bir şey de sormuyorlar Bu arada yavaş yavaş Kur'an'ın sureleri tek tek kabrini terk ediyorlar Duruyorlar bir zaman Bakıyorlar azap yok çıkıyorlar Hepsi ayrıla ayrıla iki sure kalıyor birisi Bekara birisi Ali İmran Onlar gitmiyor Bunun üzerine bir zaman geçince Ali İmran suresi de kabrinden ayrılıyor, kalıyor sureyi Bakara. Surey Bakara diyor ki Rabbisine ya Rabbi, bu adama azap etmeyeceğine dair bana garanti söz verirsen ben burayı terk ederim. Yoksa bunun yanını bırakmayacağım, bunun buna azap yaptırmayacağım. Surey Bakara'nın çok hatırı var, Allah'ın kelamıdır o. Bunun üzerine Rabbimiz buyuruyor ki. مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَمِ وَاللّٰى مِنْ لِلْعَب۪يدٍ Ey Sure-i benim yanımda karar değiştirilmez, söz bozulmaz ve ben kullarım asla haksızlık edici değilim. Madem ki bu kulumuz katil oldu amma, dünyada kısas yapılarak cezasını çekti, ahirete azabı kalmadı değil mi? Şimdi şeriat nasıl ceza veriyor insana? Hırsızın kolunu kestiği zaman o hırsız ahirette bir daha hırsızlıktan ceza çekecek mi? Zina eden bekar ise yüz sopalandığı vakit, evli ise rejim vakit ahirette zinadan ceza çekecek mi? Adam öldüren kısac edildiği vakitte he? ahirette azabı kalır mı? kalma? Ama şimdi adam hırsızlık etti diye, yolsuzluk etti diye adam öldürdü de atarlar onu hapse, üç beş sene on sene pakarlar onu hapiste, he? ondan sonra yine çıkarırlar. Bir suçu daha beter yapmasına kuvvet olur, hiç tevbe de gelmez. Ahirette de azaptan kurtulmaz. Enayi gibi yatırırlar onu. Hiçbir şeye yaramaz yani. Çıkar daha beter hırsız olur, eşkıya olur. He? Ahirette de aynı azab ona yapılacak, hiç yattığı hapis ondan bir ha azap tahmin edemez. Çünkü Mevla Teala onu hapis etmedi ki, ki. Kendi kafana gelin güve oldu. Bir şey yaramaz. Bunun üzerine Bakara suresi müşteri olur. Mevla bu sen müşteri ol ki Ben bu kuluma acabe edecek değilim. O zaman sureyi Bakara müşteri olarak koca bir bulut gibi o hafızın kabrini terk eder. İşte görün. Bakara suresine devam edenler kabirde azap görmeyecekler ve Bakara suresi bizzat kabre gelecek. ölü mezara konduğu vakit İki melek gelip onu oturtacaklar, yarı bel ne kadar, belden aşağısı tutmuyor, yoksa ayaklanır kalkma ama öyle kolay değil. He. Ayakların ucunda bir şey kıpırdanacak, bir de bakacak nur yüzlü bir zat duruyor mezarda. Ya sen kimsin? Diyecek ben senin gece saatlerinde uykusuz kalarak okuduğun Kur'an'ım, sana şefaat etmeye geldim. O zaman, ey gibi karım kocam, en yakınları üstten bıraktı beni, yalnız bıraktı, gittiler bu ıssız yerde vahşet içerisinde ama Sen beni bırakmadın, ben bilseydim seni daha çok tercih ederdim. Onlarla uğraşacağıma hep seninle meşgul olurdu. Sen anlamıyor şimdi işi. Korkarım o seyrettiğiniz filmlerde gelir mezara. Kortla şeklinde, eşkıya gibi böyle. Ben de seni seyrettiğim filmim diye boğazına dolanırsa şaşırma. Kur'an geliyorsa, Kendisini okuyanlara uykusuz kalıp, kendisiyle meşgul olanlara şefaat etmeye geliyorsa o seyrettiğiniz yahud Hristiyan filmleri de gelir korkarım. Ne yapacaksın o zaman? Eyvah! Ya uzak ol benden, defol git başımdan, çek git ya! Sen dünyada benimle zevkleniyordun ya, he? yılan gibi dolanır boğazına, en gerek yılanları gibi zekâsını vermediğim paralar, ey, mallar, hepsi yılan gibi kabirde dolanacak bu adam. Ben senin hazinenim, ben senin malınım, ben senin paranım. Dünyada çok seviyordun beni ya şimdi ne koyuyorsun beni diyecek. Allah'ı muhafaza etsin, kabir azabından cümlemizi Kur'an-ı Kerim'in şefaatiyle halâs eylesin, amin. Onun için Allah sıhhat afiyet verdikçe Bakara suresini Cuma gecesi biz bırakmıyoruz. Her Cuma gecesi okuyoruz ama Size desem ki, Takara suresini okuyun, cuma gecesi 50 sayfedir, çoğunuz Kur'an okuyamazsınız, okuyanlarınız talim, tecvid bilmezsiniz, düzgün okuyamazsınız, harfleri doğru çıkaramazsınız, ondan sonra 50 sayfayı okursunuz belki 2 saatte. Ama bir hafız efendi okursa, öbürleri de cüz alıp Kur'an'dan takip ederseler, Rasûlullah Efendimiz kûrde el-kâri ve-sâmi'u şerîkânî fil -edri. okuyanla dinleyen sevap ortaktır ha dinledin ha okudun aynıdır o zaman kolay oluyor duası da bir yapılıyor herkes müşterek oluyor elhamdülillah yani büyük bir kar ve kazanç oluyor onun için inşallah ve gaip gecesinde size akşam namazına müsait olanlarınızı akşam ezanında bekleyelim külliyemize Akşam kılıp evvabinlerden sonra iftarlar yapılıp takara süresine başlayalım size programı söylüyorum Fekhara suresinin bitmesi saat yedi'yi bulur. Yani duasıyla efendim beraber saat yediden aşağı namaza kalkılmaz. Saat yedide sünnete kalkılsa farzlar, zikirler, aman ya Resuller falan yedi buçuğu bulur. Sohbetin başlaması sekize yaklaşır. Dolayısıyla hani işi gücü olanlar o günde iş günüdür diye söylüyorum. Perşembe günü iş günüdür çoğunuz için. Dolayısıyla işçi memur kardeşlerimiz saat 8'e kadar külliyeye kavuşan vaazın başına kavuşur. Ama ben isterim ki o gün insan keşke tatil etse, işten fırsat bulsa, kaytarsa da, akşamı da cemaatle, yatsıyı da cemaatle yetişse, o gece ihyaya niyet etse ve Bekara Suresi'ne dinleyebilse. O büyük fazileti kazanmış olur. Ama nece manisi olanlar saat 8'e kadar gelen vaazın başına yetişir, Dokuz buçuk ona kadar gelen de inşallah biiznillah duasına bile yetişse o cemaatin rahmetine girmiş olur. Duasına bile yetişse. Çünkü nerelerden geliyor insanlar? O kalabalığın içine giren insanlar mahrum çıkmazlar. Allah'ın yolunda tozlanan ayaklar cehenneme girmezler inşallah. Sizi onun için davet ediyorum ama şimdi mesele ne? Kendinizi getirmek değil, mahrum olan insanları getirmek. Neden? Bu Recep ayı Allah'ın ayı Tevbe ayıdır. Niçin Rabbim bizi direktman ramazan içeride sokmadı da evvelinden iki ay bizi hazırlığa soktu? Bunun hikmeti var. Şimdi bu milletin çoğu peş vakit namaz kılmaz. Çoğu doğru soruş tutmaz. Kimisi işçiye müptela, kimisi kumara, kimisi zinaya, Allah muhafaza. Kimisi şarkı türkiye, kimisi eğlencelere bir acayip milletin kötü alışkanlıkları var. Recep i şerif mübarek ay girince, zerre kadar imanı olan, bu Allah'ın ayı girdi diye bir kendine gelmesi lazım. E Şaban-ı şerifte ibadetlere kuvvet vermesi lazım, Ramazan-ı şerifte de mağfirete ermesi lazım. Ramazan içerisinde aff olmayan daha hiç olmuyor hayatta. Çünkü artık mübarek aylardan, gecelerden geçip de Ramazana giren adam hala istiğfar etmez, tövbe etmezse ona ilaç yok. Şimdi biz ne yapacağız kardeşlerim? Emri bilma aru, neyi alminker yapacağız? Allah'ın dinine yardım edildiği, dine yardım neylen olur? İyi yemredip kötülükten ne etmekle olur? Bu milletin günahlarını seyreci kalmayacağız. Bak hazırlanıyorlar Noel kutlama, Mübarek geceler biz hazırlanıyoruz mübarek geceler ihliyaya. Onlar hazırlanıyorlar ne pisliklere. Bunlar bizim çevremizde yakınlarımız, çoğu tanışlarımız da var bunun içerisinde. Bu milleti Allah zatın davet edip getirmemiz farzdır bize ya. Borçtur bize. Üzerimize mesuliyettir. Resulullah Efendimiz buyurdu. Yokcanu ne için? Yevmel min ümmeti. Benim ümmetimden olduğu halde Kıyamet gününde bir takım insanlar min kuburim, kabirlerinden kalkacaklar. İlallahü Teala Allah'ın huzuruna çıkarılacaklar. A'la sure dilkuran vel ve elganaziri insan kılığından çıkmış maymun ve tomut kılığında. Sebebi nedir? Bima <gülüyor> ehlel-maasi kendileri içki içip kumar oynayıp zina edip yılbaşı kutladıklarından değil. Bu günahları yabanlara yağcılık ettiklerinden, ne melazımcılık ettiklerinden. Öteki bu anneyi ellerinden dillerinden gelirken onları engellemediklerinden. Bu bela abimizin başında dolaşıyor. Çok ne melazımcılık var bizde. Kendimizi zor getiriyoruz. Milleti de arayıp soran yok. Ne bataklıkladır, çıkarayım bir kol vurayım adama yok. Bu zaten bozuk adamın biri ya uğursuzları vallahi versin belasını bu hoca bununla uğraşılmaz. Niye öyle konuşuyorsun? Onun için, ve gayet gecesi özellikle neyi konuşacağım biliyor musunuz? Recep ayının faziletlerini konuşacağım. Recep ayının oruçlarını konuşacağım. İnşallah Recep ayındaki duaları konuşacağım. Ama Mevla buyuruyor ki bu haram ayda günah işlemeyin, nefsinize zulmetmeyin. Çünkü bu haram ayda sevaplar da kat kat, günahlar da kat kat. Başka ayda yaptığın günaha benzemiyor bu ay. Çünkü bunda ne var? Haram ayın hürmetini ihlal var. Allah'ın yasak ettiği ayın yasağını sınırını çiğnemek var. Yani Allah'a karşı büyük saygısızlık var. Ben senin ayını tanımıyorum demek var. Bunun başka manası yok ama bu milletinde bu hakikaten haberi yok. Adam aynı günah devam ediyor. Bilmiyor diye bir Şerif'ten günah ne demek. Allah rızası için ben size yalvarıyorum, kendi mefaatim için konuşmuyorum arkadaşım. Ne diyorum size? Regaid gecesinde İlk kandildir bu üç aylardaki, bu mübarek gecede epey bir mahrum olan insanlara tevbe konusunu istersek, yani günahlardan tevbe etmenin faziletini ve tevbe etmemenin tehlikelerini güzel bir anlatırsak, bak Allah'ın ayı girdiğini güzel bir şuurlandırabilirsek, imanı olanlar mutlaka vaazdan faydalanacak, insafa gelecek ve günahları terk edecek ümid ediyorum yani. Ama bu üstad işte sizden ne istiyorum? Yardım istiyoruz. Nasıl yardım? Ben bu milleti arayıp gezip dolaşıp bulamam. Bu, bu milletten ne kadar adam getirebilirseniz kadın cemaat, erkek cemaat getirin de Recep ayında Allah'ın ayında Allah'ın kullarına bir tövbeye davet edelim bir istiğfar edelim. Şumbaren üç aylara bir istiğfarla tövbeyle girelim de inşallah önümüzdeki gecelerde kazanalım, mahrum olmayalım arkadaşlar. Bunun için sizi davet ediyoruz. İnşallah davete icabet edeceksiniz. Allah'ım muvaffak etsin, yol selameti versin inşaAllah, hayırla gidip gelmek nasip etsin. Biz gece gündüz size duacıyız. Gece gündüz cemaat, Allah yol selameti versin, hayırla gidip gelsinler, sıhhat afiyetle, devam sebat istikametlerle müşterref olsunlar diye. Bizim dilimiz yaprak oldu, size dua ediyoruz inşaAllah. Biz de az yanık değiliz tabii. Size dua edince bize de tutuyor. Kendime dua etsem tutturamıyorum. Cemaata edince bana da tutuyor. Bir insan, bir mümin kardeşinin arkasından dua etse, onun şifası için, hidayeti için, isfahı için, sıhhat-ı afiyeti için, muhafazası için ne içinse, bak! Allahü Teala Hazretleri bir melek görevlendiriyor o kulun duasına amin demeye. O kul başka bir Müslümana dua edince o melek diyor ki, Amin ve lekemizlu dâlik Allah senin duanı kabul etsin, aynı ettiğin duanın mislini de sana nasip etsin diyor. Şimdi sen kendine dua etsen dilin nedir? günahkardır olmuyor tutturamıyorsun. Ama başkasına ettiğin mi garanti tutuyor. Ya bu sefer melek de sana dua yapıyor misli de sana olsun diye, sen senada tutmuş oluyor. Yani bu uyanıkların işidir bu. Birbirini onun gün hükmeyalım. Kur'aniyede de anlattım ya, Hocalar biraz uyanıktırlar. Her işe çare bulurlar. Hadis-i Kudsi'de buyruluyor اُدْعُونِي بِالْسِنَدِنْ لَمْ تَعْصُونِي بِهَا Bana öyle dillerle dua yapın ki o dillerle bana isyan etmemiş olasınız. E hangimizde öyle dil var ki günah işlememiş? Hepimizin dili günahkar. Nerede bulacağım günahsız dilde Allah'a dua edeceğim? O zaman hiç dua edememem gerekir. Ne olacak? Mahrum mu olacağım? Hocaları Padişah bir vakit ziyafete çağırmış da, demiş öyle uzun kaşık verin onlara ki ağızlarına götüremesinler demiş artık nasıl yaptırlarsa he, Hem de yemekleri görsünler, mahrum kalsınlar bir eğlenelim falan. Hocalarda oral olmam. Bir göz işareti yapmışlar, o onun ağzını onun ağzına koymak suretiyle daha güzel yemişler. Şimdi benim ağzım günahkarsa, senin ağzınla ben günah işlemedim, benim dilimle de sen günah işlemedin. Ben sana ederim, sen bana edersin. Kolayını buluruz, Allah da hepimizinkini kabul eder inşallah. Uyanık olalım. Birbirini unutmuyoruz. Her sabah işrağa kadar okuduğum dualar da de okunuyor. Her akşam istihare namazı kılıyoruz. 24 saatlik hayırlar için hep sizi de katıyoruz aynı istihareye. Allah şahittir buna. Celle Celaluhu görüyor. Siz de unutmuyorsunuz, biliyoruz. İnşallah beraberce bu dinimi bin İslam'a hizmet edeceğiz, yardım edeceğiz, davet edeceğiz inşallah. Muhta birbirine yardımcı olacağız. Çağrıldığımız zaman davete icabet edeceğiz. Biz sizleri de çağırıyoruz. Mevla buyuruyor Estağfirullah. يَا اَيْوَا الَّذِينَا وَنُسْتَجِيمُوا لِللّٰهِ وَلِرْرَسُولِ اِذَا دَاكُمْ لِلْمَا يُحِيِّكُمْ Ey iman etmiş kullarım! Benim davetime koşun, ezanıma, namazıma, haccıma, zekatıma, emirlerime koşun! Benim Peygamberim sizi çağırdığı vakit, nereye çağırdığı vakit? Sizi manen diriltecek yerlere çağırdığı vakit, ihya edecek, abat edecek yollara davet ettiği vakit, onun da davetine koşun. Efendiler, kalbin hayatı ilimdir, ölümü cehalettir. Hayatul kalbi ilmun faghtenimhu ve mevtul kalbi cehlun faghtenibhu buyuruluyor. Kalbin diriliği ilimle olur. Kur'an'ı şeriatı sünneti bilmeyenin kalbi ölüdür, üstünde giydiği elbiseleri de kefendir. Çerahatı zünledi, bilmeyen insanlar hayatta değildir, dünyaya gelmiş değildir, boşuna yaşıyor, aleyne dolaşıyorlar, mahrum alıyorlar. Onun için tasulavenimizi nereye çağırdı? Bizi manen diriltecek yollara çağırdı. Elhamdülillah. Tasulaveniz şimdi vefat ettiyse, onun dini, onun yolu ölmedi. Onun yolu bize emanet kalmıştır. El mülemawwalu ızzul embiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. İnnel bir alemi alemi vezi'u'd-dini ara ma la Peygamberler altın gümüş para pul miras bırakmadılar. İnnema varru'l-ilm şeriat sünnet bıraktılar. Hemen acaba bir kader bir hızzı Dinden şeriattan sünnetten nasibini alan peygamberin mirasından en büyük payını almış olur. Dolayısıyla ulema ümmeti kim bir ay ben İsrail benim ümmetimin alimleri beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Eş-şeyhu fi kavmi cennebî Bir alim bir veli cemaatın arasında bir peygamber ümmetin içindeki gibidir. Asıl efendimiz beyan etti bu hadis-i şerifleri, bu hadisleri. Yani bu yol ölmüş değil. Kainatın efendisi de ölmüş değil. O da manen hakkımızda şefaatçidir ve bizim üzerimize şahittir. Biz onun yolunu yaşatacağız. Onun hayatı boyunca yolu sohbetti davetti. Her beş vakit namazda sahabesiyle hadis okurdu. Her beş vakit namazı öyle sabahtan sonra mutlaka vaaz ederdi. Rasulullah benim ömrü boyu sohbetle geçirmiştir. Niçin? Eshabın adı eshab oldu sohbette bulundukları için. Eshabın ismi bile sohbet kökünden geldi. Din-i mübid-i İslam nasihatten ibaret olduğunu üç kere tekrar ile Habibullah beyan etti. Nasihâ, nasihâ, Dolayısıyla Sohbetten, nasihatten, vaazdan uzak duranlar dinimi ve İslamdan faziletinden mahrum olurlar Allah maavadiz. Geri duranlar Allah muhafaza cehenneme yollanmış olurlar. Şahidüvillah, fereklin ve diziğra, sebket görün yaخشya ve tecennubu el aşka, elde yozlan nara elgumra. ثُمَّ لَا يَمُوْجُمْ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ Habibim sen vaazı nasihata devam eyle. Senin vazın fayda verirse de et, vermese de et. Allah'a görmeden korkanlar vaazdan faydalanacaklar. En kötü, en mahrum olanlar, o en büyük ateşe girecek olanlar vaazdan uzak duracaklar. Onlar cehenneme girecekler, orada ne ölecekler ne dirilecekler. Can boğazlarına gelecek, çıkmaz ki çık, ölçün kurtulsunlar, içeri girmez ki bir rahat nefes alsınlar. Sonsuza kadar can boğazlarında yanacaklar. Bazı nasihatlerden uzak duranlar Allah buyuruyor. 13'ün diyoruz size, cemaatı, sohbeti terk etmeyelim ama kendimizi getirmekle de ittifak etmeyelim. Bu mahrum insanları Allah için davet edelim de mahşere, hınzır kılığına, maymun şekline dönmeyelim ya. İnsanlığımızı muhafaza edelim ya. Allah bize Ahsen'i üzere yarattı, kendimizi helak Eci bu dahi Allah. Allah'ın davetçisine icabet edin, Size Allah'ın yolla çağıranın davetine icabet edin, Mevla böyle buyuruyor. Yemeğe çağrıldığım vakit bile icabet edin buyruluyor da, ee dine cennete çağrıldığın vakit nasıl gitmezsin ya? İnşallah maniler ortadan Rabbim kaldırır, fazl-ı keremiyle hepimizi o gece buluşturur, Bak Allah razı olsun bu kardeşlerimiz bu zamana kadar bu iş biraz ihmal ediliyor idi. Ben memnun oldum. Yani bu telefonla beraber irtibatı sağlayın, otobüsleri kaldırın. Hanımlar, erkeği olmayan kadınlar da gelebilir. Çünkü İzmit seferi değildir İstanbul'a. Adapazarı seferidir. Bak yarın Adapazarı'ndayım orada diyeceğim ki mahremsiz gelemezsiniz. Ama burada ne diyorum kadın cemaat? mahrem şartı yok ama tabi emniyetli kadınlar müslüman cemaatlar arasında gelsin kendi başına minibüse otobüse rastgele atlayıp da gelmeleri sakıncalı olabilir ama seferilik açısından dine mahturu yoktur tek başına gelebilir kadın cemaatle kendi aralarında birleşip telefon edebilirler yani gelebilirler inşallah efendiler Rabbim inşallah gayb gecesine cümlemizi kavuştursun fazl-ı ile ihyasına nail ve muvaffak eylesin Dedikten sonra şimdi size bu gece senelerdir bahsettiğim efendim konu ettiğim dua kitabımızı getirdik Elhamdülillah çıkmış bulunuyor. Ondan da birkaç kelam edeceğim. Aslında dua kitabımızın başındaki ayet ve hadislerden İstanbul'da bir sohbet yaptım özel. Burada da inşallah önümüzdeki sohbetlerde hususi bir duanın hakkında konuşacağım, bir hususi sohbet yapacağız burada. Ancak bu gece size bir iki hadis-i şerif bundan müjdelerden beyan edeceğim inşallah, Ta ki şu mübarek ayda, şu mübarek gecelerde, günlerde kafil geçirmeyelim, şu faziletlerden mahrum olmayalım. Hazineler önümüzde duruyor alanak gibi bakmayalım. Alalım alabildiğimizi dolduralım, mahrum olmayalım. Efendiler, ömür bir sermayedir. Ömür bu nefesler sayılıdır. Ticaret yapanlar bilir ki, sermayeyi muhafaza edemezsen kar edemezsin. Kar neyle edilir? Baş parayı muhafaza ettikten sonra edilir. Bir insan vakitlerini, saatlerini, günlerini, gecelerini gırgırlandırdılar, filmle, tiyatroyla geçirirse bu adamın ahirette karı yoktu. Ama bu ömür sermayesini zikirle, fikirle, ibadetle, taahatle, sohbetle geçirirse dünyası da ahireti de mamurdur. Şimdi bu gece size iki tane hadisi i beyan edeceğim. İstanbul'da tek tek yaptım ama burası 15'te bir olduğu için size iki tane birden yükleneyim. İnşallah amel edeceksiniz, bana da söz vereceksiniz, Allah'a da söz vereceksiniz. Sizin cennete girmeniz için beni alakadar etmez. Ha Bak söyleyeceğim. Şeddâd-i ibn-i Efs anh, ediyor. Bu hadis-i şerifi kim rivat ediyor biliyor musun? buhari Şerif yani Kur'an'dan sonra en sağlam kaynaktır bu. Rasûlullah Efendimiz buyurdu. Seyyidül istiğfar Allahümme ente rabbi ilâ ilâhe illâ ente ghalaqteni ve ena abduke ve ena alâ ahdike vâhlike mustatâtu اَبُوا لَكَ بِنْ عَمَتِكَ وَاَبُوا بِذَنْب۪ي فَغْفِرْل۪ي فَإِنَّهُ لَا يَغْضِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا Allah'tan af istemek, mağfiret dilemenin çok sıgaleri ve lafızları var. Namazlardan sonra yaptığımız ayrı, çeşit çeşit istiğfarlar var. İstilvarların efendisi, en büyüğü hangisidir? Şu okuduğumuz istiğfar. Ey Allah'ım, benim Rabbim ancak sensin, Beni sen yarattın, ben senin kulunum ve gücüm yettiği müddetçe sana verdiğim sözdeyim. Ama kul kusursuz olmaz. Gücüm yettiği kadar sana verdiğim sözdeyim, duruyorum, yolundayım. Ey Rabbim, senin üzerimdeki bunca nimetlerini kabul ediyorum ve benim de sana karşı nice günahlarımı itiraf ediyorum. O halde beni sen affeyle, çünkü günahları ancak sen affedebilirsin. Ey Allah'ım benim yaptığım... Çok kötü işlerim, günahlarım yüzünden, başıma bin defa bela göndermeklik oldum ama yaptığım kötülüklerin, günahların şerrinden sana sığınıyorum. Bu öyle bir duadır ki, bak ben bu dua kitabında 400 tane hadis yazdım. 400 tane kaynaklı, tercümeli, güzel, hareketli, net, sizin anlayacağınız dilde. Bunun içinde yüzlerce dua var ama ben size ilk olarak bu vazifeden başlatacağım inşallah. Niçin? Çünkü bunun müjdesi çok büyük de onun için. buyurdu. İzaqa <Sessizlik> lahayne bir insan akşamladığı vakitte bu duayı okursa temate min leylihi o gece ölürse dehalen cennete cennete girdi. Bak girecek buyurmuyor. Girdi. Resulullah yalan söylerse haça. Oh, Allah'ın o zaman sözüne de inanmamak lazım gelir. Çünkü mevlane buyuruyor ve ma yantuk wa ilha inhu illa wahyu Benim habibim benden almadan bir şey söylemez kafasından atmaz, benden öğrenir de söyler. Hadisler de vahidir. Vahiy zayirin metluk kısmından, Kur'an gibi deyince de o da Allah'tan alınmış. Şimdi akşam güneş batar batmaz, ezan vakti girer girmez hemen ilk iş bu fakir bu duayı okuyorum. Neden? E hemen ölürsem yatsıya kadar belki kırk defa ölürüm. E o gece cennete girme müjdesini almadan ölmeyelim diye hemen akşam olduğu gibi okudum. Yarın sabah olduğu gibi inşaallah saysem, Allah kaldırırsa, ilginç onu okuyorum. bütün Hemen bunu garantileyelim de ansızın ölebiliriz diye. Resulullah ve men وَمَنْ قَالَىٰهِينَ sabah Sabahleyin okursa, فَمَا عَدَ مِنْ O gün ölürse, Sevemin ehlilcendik. O da cennetliktir. Ya bu iman şartıyladır. Zaten cennetlik olmayana da bu dua okumak nasip edilmez. Bir adam cennetlik değilse ona bu duayı okumak nasip edilmez. 40 gün silah taşırsın, lazım olmaz. 40 sene taşırsın, lazım olmaz. Bir gün bırakırsın, husus çıkar. Okursun, vurdun, bir günün yatarsın, aşağı, bıkarsın, bırakırsın, Allah'ım bu kadar süredir de okuyoruz, ne oldu bedersin, o günde Ezra-i Aleyhisselam karşına çıkar. Onun için hiç gaflete gelmez bu iş. Şimdi bu duanın adresini vereceğim size, bu birinci vazifeniz kaç satır? İki satır. Bu cennet ne kadar bedava be! Kurban oldum sana Allah'ım! İki satır dua ile Habibini gönderiyorsun, öyle dualar öyle diyorsun cennete girecek diyorsun da bu millet bakar gözümün içine yani, hiç okumaniyetleri yokmuş gibi ya! Ne mübarek adamsınız Arkadaşlar, he? iki satır değil, iki sayfa dua olsa, hatta iki yüz sayfa dua olsa da okuyana bir beşi birli söz olsa, dünyada bir beşi birli söz olsa okur muydunuz onu? Ah, ah. Ne zaman cennet geçiyor? Milletin uykusu geliyor ya. Cennet ne zaman? E bu gece ölsen nereye gideceksin Ya cennete ya cehenneme. Neceleri öldü yine. Ahiret yolculuğu devam ediyor. Tanıdığımız, bildiğimiz cemaatlarımız her gün haber alıyorum cenaze. Her gün cemaattan ödem. Bu bir günde bizim başımıza gelmeyecek mi arkadaşlar? Niye hazırlanmıyoruz? Bunun Dua kitabımızdaki adresini veriyorum size bak, yarın sabahtan değil, bu geceden başlayın, bu geceden, bu gece ölemez misiniz? Açtım da o sayfa zaten çıktı bismillah, sayfa 165, bak, şimdi yalnız kitabın bir özelliği var, burada hadis-i şerif geçiyor ama hadisin içinden okunacak kısmı siz seçemezsiniz Arapça bilmediğiniz. Umumi dua da geçiyor, fazilet de geçiyor, hepsi okunmaz. Onun için biz ayırdık şuraya, hadisin tercümesi, kaynakları bitince her duanın altında usulümüz nedir? Duanın okunuşu. Yani bu size kolaylık olsun diye, hem büyük harfle, gözünüze güzel gözüksün diye, yani siz burayı, hadisi okuyun müjdesini ama, dua hangisidir okuyacağınız dua? Oraya bir ip koyarsınız, duanın okunuşu. Allahümme ente Rabbi diye başlıyor, arka sayfaya da geçiyor, iki satır da burada. Büyük yazıldığı için. Küçük yazılsa, iki satır bu biter. Yani bir dakikanızı değil, yarım dakikanızı almaz. Ama cennete girmek de buna bağlanmış. Allah Allah! Ya Rabbel alemin! Sen bize ahiret hevesi ver ya Rab! Cennete görür gibi iman ettir bizi ya Rab bize! Bu dünyayı nasıl gözümüze yakın ettin, gönlümüze yakın ettin, cenneti daha yakın eyle ya Rab bize. Ahireti daha yakın eyle ya Rab! Dünya'yı küçük et gözümüzde ya Rabbi, nazarımızda ya Rabbi. bu bir, sayfa kaçtaymış? Ha, cennetin hadresi burada, iman ile, ihlas ile okuyun. Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa buna devam etti, sahabe devam etti, bütün ümmet devam etti, Allah'ın bütün dostları devam etti, sabah akşam hiç bırakmadılar. Çünkü öyle cenneti kazandılar, biz de kazanırız inşallah. Mübarek Recep-i Şerif ayında nasip oldu. Bak dua kitabı da yetişti. Tam da ibadet mevsimine düştü inşallah. Bir de ikinci olarak hadis-i şeriflerde söylediğim İstanbul'da, burada da geri kalmayın, buraya da söylemiş olayım. Çoğumuzun güvenceye, muhafazaya ihtiyacımız var. Askere gidecek kardeşler, polis kardeşler, subaylar vesair ehl sünnetten cemaatlarımız tedirgin korku içerisinde. Kaç tanesi geliyor işte Askere gidene kadar yetişir mi kitap, öbür şey işte, neyse anca yetişti. Şimdi bu da büyük bir muhafazadır. Bunu da duyun inşallah amele başlayın. Her sabah akşam. Hz. Osman İbni Affan radıyallahu anh rivat ediyor. Tirmizi'de hadis-i şerif zikrediliyor. Men kâle bismillahillezî la yadburru me asmi şeyun, fil ardu velâ fissemâi ve vesselil alim. Lem tusbu bi muddatin hatta yumsiya. Ve men qalaha hayne yusbuha thalatha marrat lem tusbu fajjat bi hatta Her kim sabahleyin üç kere, akşamleyin de üç kere "Bismillahirrahmanirrahim. La yedurru ma' ismi shay'in fil ve la fis sama'i ve hu's alim" derse Sabah diyene akşama kadar, akşam okuyana sabaha kadar ani hiçbir bela ve felaket gelemez. Kesin Mesela ihlas. Bu hadisi şerifi Hazreti Osman'dan duyan zat Eban İbni Osman Hazretleri. O mübarek adam felci olmuş, böyle kolunu tutuyor. Hem de bu hadisi Keribi millete okuyor birisi de ona yan yan bakıyor şimdi dedi ona ki sen bana niye bakıyorsun onun niye baktığını anladın niye bakıyor sen diyorsun ki bu hadisi bu duayı sabah akşam okuyana hiç bir bela vurmaz Hz. Osman'dan işittim Hz. Osman'dan Prasullah'tan işitti bu duayı diyorsun e peki sen niye felç oldun öyle ya felç nasıl oldun sen bela gelmezdi sana ya okuyana Dedi ki bana öyle dedi bakma, ben Hz. Osman'a iftira etmedim dedi. Yani duyduğumu söyledim, kulağımla duydum. Hz. Osman da peygambere iftira etmedi, o da duyduğunu söyledi. Burada yalan yok, bu hadis sağlam haber. Ama ben dedi, başıma bu felç geleceği gün çok sinirliydim. Bir meseleden kafam kızdı, bozuldu, bu duayı okumayı unuttum o sinirlendi O gün vurdu bana. Bak bir gün derk ettin mi işte o da onu kollara, Hiç bırakılacak bir şey değil. Haccacı zalim duymuşsunuzdur. Bu aynı adam kafir demiyoruz bak zalim diyoruz. İşte çok zulmetti, çok sahabeyi öldürdü, çok velileri öldürdü, alimleri astı kesti ne derek? etti. sünnetini bile kaçırmamış. Hiç. Habbu Kura idi. Bütün Kur'an ezbere bilirdi. kuvvetli ezbere bilirdi ama büyük de zalimdi. Enes bin Malik Hazretleri Resulullah'a hizmet etmiş 10 sene büyük sahabe. Onu çağırttırdı, Bir elçi yolladı. Dedi, "Çabuk Emirül Müminine icabet etsin. Yani benim davetim hep gelsin. Kendisi Emirül Müminin it tabii şey makamında geçiyor. Gelen elçisine dedi ki, hazret Enes, Allah onu alçak etsin." dedi. Bak, bu ne cesaret ya! Adamın yüzüne. Allah onu alçak etsin dedi. Çünkü aziz Allah'ın taatiyle izzet bulandır. Zelil de Allah'a isyan ederek alçak olandır. Yani dünyanın kralı olsa, Allah'a isyan ediyorsa alçaktır o adam. Hiçbir şey şunu olmasa da, Allah'a itaat ediyorsa şereflidir o adam. Neyse kalkıp gidelim dedi. Haccacın karşısına çıktılar. Dedi ki, benim aleyhime konuşan beddua eden sen misin? Benim dedi. Niye benim aleyhime konuşuyorsun ya? Çünkü sen Rabbine isyan ediyorsun, Habibinin sünnetine karşı geliyorsun, Allah'ın dostlarını alçak tutuyorsun, düşmanlarını yüksek tutuyorsun. Onun için senin aleyhine gidiyorum. Dedi. Yüzüne, mertçe konuş. Dedi bana bak, seni en kötü bir şekilde öldürürüm dedi, sana dedi ölüm beğendirttiririm dedi. hep seni parçalattırın. Hazreti denetledi dedi ki, senin beni öldüreceğini bilsem dedi, sana ibadet ederim o zaman dedi. Lafa bak. Ne demek yani? Beni yaşatan yani bana hayat veren baştan kim? Allah'a Teala. O beni diriltmeseydi sen beni diritebilir miydin? Ya. E peki şimdi beni o öldürmese sen öldürebilir misin? Bir adamın Mevla canını almadıktan sonra, kurşunlarla onun her tarafını tarasalar, parça parça etseler yine Allah onu yaşatsa yaşatmaz mı? E, o kırk ayaklar var, onu kırk parça yapıyorsun yine kuyruğu sallanıyor. hala canı çıkıyor. böyle Mevla yaşadınca, yaşadın. Dedi ona ki, senin beni öldürebileceğini bilsem sana ibadet ederim. Yani o zaman sana tapmam lazım dedi beni öldürebilirsen sen, öldür de göreyim. Bana bak dedi, sen dedi neyine güveniyorsun dedi. Bir şey var arkanda dedi Dayana, dedi var güveniyor, güvendiğim bir yer var. Ben bir dua işittim, buyurdu ki مَنْ دَعَى بِي كُلَّ صَبَاحٍ لَمَّكُنْ يَا حَدٍ عَلَيْهِ Onu her sabah okuyana ilk bir kimsenin yolu yok. Ne zehir işler, ne sihir işler, ne bir zalim sultan musallat olabildi. Gece bir eserde gördüm, Ebu Müslimül Havlani Hazretleri çok isyanladı, pirifani oldu, bir de cariyesi var, ona hizmet etmekten ağırlanmış artık, pek diyor ölsün ölsün ölmüyor. Bu sefer yemeğine zehir koydu ki bir an evvel ölsün diye. Bu mübarekte yedi yemeği, ölen yok kalan yok. bak ölmedi, bir zehir az geldi herhalde, bir daha yemeğe fazla koydu. Bir daha koydu, bir daha koydu, yok. Artık dayanamadı, ya dedi bana bak sana niye bir şey olmuyor dedi ya. Allah Allah. Mübarek dedi. Ne olacak bana ya dedi. Dedi bu kadar zehri kim yese düşer dedi ya. Sen de bu yaşta adam nasıl dayanıyorsun? Ne zehri ya? Ya dedi çok yaşlandın ya. Sen de kurtul, biz de kurtulalım artık. Öl, öl de. Dedi bana bak. Sen benden bıktıysan dedi. Seni azat ederim. Hürriyetine kavuştururum. Sen kurtul dedi ya. Benden ne istiyorsun? Beni Allah yaşatıyor. Dedi haberin olsun ki bize zehir işlemez dedi. Çünkü biz yemeğe başlamadan okuruz. Bismillahir-khayr-l-esmâ <Sessizlik> esmâ <Sessizlik> İstediğin i̇şte kadar zehir ye. On yani üçün dedi hiç bekleme bana bir şey olacağını sen. Sen git madem. Kurtul. Bu dua mübarek. Hz. Enes ne de dedi? Hiçbir şey yapamazsın bana. Ben Resulullah'dan bir dua işittim bu sabah da onu okudum dedi. Bana senin yolun yok. Haccaş dedi ki o duayı bana da öğretir misin?" dedi. Hemen kıvırdı bak. Dedi ki, ne dedi sana öğretmek? Sen sağ iken kimseye öğretmeyeceğim onu ki dedi, ondan öğrenirsin. Ben istiyorum Allah'ın belası gelsin senin gibi zalimin başına. Sen okursan o duayı sen de kurtulursun beladan. Ne mers adam ya! Hiç korktuğu yok. Sonra, dedi ki, salın bunu, çalınca çabuk, gitsin, gitsin, bırakın. Bütün millet bekliyor ki, acaba bunu ne şekil öldürdecek? Durup dururken adamları yakıyordu da, bu bu kadar yüzüne bunun aleyhine konuştu, bunu hiç yaşatmayacak. Çıktıktan sonra dediler ya sen pire için yorgan yakamadamsın. Bu nasıl oldu bunu bırakmana hiç aklımız ermedi ya. Bu kadar sana karşı konuştu. Dedi haberiniz yok dedi, iki omuzunda iki aslan açtılar ağızlarını üzerime saldıracaklar, zor çıkarttın dışarı. Ya. Kim kimi aslana parçalattıracak? Hz. Enes, bu duayı gizledi gizledi, haccac yaşarken kimseye öğretmedi. Kendisi vefat edecekti yatağa düştü. Hizmetçisine dedi ki, bende Resulullah Efendimizin bir duası var emanet. Kimse onu bilmiyor benden gayri. Ve lakin haccacın sağlığında duyurmadım onu ki o da okur onu da kurtulur diye. Şimdi dedi öyle bu emanet benden gelsin istemiyorum. Dolayısıyla senin de bende hizmet hakkın vardır çok baktın bana Bu duayı sana öğreteyim de bütün ümmet istifade etsin dedi Vefat ederken öğretti bu duayı Bize emanet etti Bunu her sabah üç kere Akşamda üç kere okuyun Allah'ın izniyle Bir bela gelmeyecek Hiçbir afet, musibet, felaket vurmayacak Ah işte hep müslümanlar bunu bilse de Ehl-i sünnet kardeşlerimizle kafirler onlara dokunamasaydılar ne güzel olurdu ama işte, çoğu insanlar bilmiyor. Siz okuyor musunuz bunu? Eee şimdi sayfa kaç? Yaz. 173. Sayfa 173'te bu dua. Yalnız 171'de hadis başlıyor. Hadisin müjdelerini ben size anlattım. Yine siz okuyabilirsiniz. Ama duanın okunuşu nerede? 173'te şurada, yani iki satır, yarım satır kadardır aslında, büyük yazmışız yani. <gülüyor> Bismillahillezî, o Allah'ın adıyla akşamladım veya sabahladım ki, La edzurru ma asmi, onun ismini okuyana zarar veremez şey'ün hiçbir şey. Fil arzi ne yerde, ve la fil de gökte. Onun adını okuyana hiçbir şey dokunamaz. Ve ve alîm. O hakkıyla içinden hakkıyla bilendir. İnşallah bu iki duaya başlayacaksınız. Söz! Birinde cennet garantisi, birinde de dünya garantisi. Daha ne arıyorsunuz adamdan? Ya işte bedava iş size be! Allah'ın izniyle, Rasûlü'nün müjdesiyle. Kardeşler! Şimdi kısa bir dualar etmeden kalkmayalım. Bir de biraz seçim rahatsız, dilimde yara var. Ya, üzerinize afiyet o tam da dilin altında konuştukça dişime sürsüyor yani içime çok, böyle çok acı veriyor ondan biraz zor konuştum bu gece ama kısada bir aşri şerif okuyayım inşallah bir dua edelim bir daha aşri şerif okuyalım öyle kalkalım inşallah bir misafirimiz de var onun da hatırına okuyalım inşallah آمين سبحان رب العليل على الباب الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسلك الجنة وما قرب إليه آم قبل ما عمل نعود بكم النار وما قرب إليه ما عمل اللهم إنا نسألك من غير ما جاء من محمد الله تعالى عليه وسلم نعود من ما من, من محمد الله تعالى عليه وسلم فانت المستعان وعليك البلا ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من غير يقول لي عاجل و ما علمنا منه وما لم نعلم من, من الشر اللي ما علمنا منه وما لم نعلم Allah'ım, man min kıvabet eline min körhmet ve eline min emrinde rüşdede. Allah'ım, rabbin min emrinde vakfı eline minc. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Uzaklardan, yakınlardan gelen kadın erkek cemaatımıza hayırlı uzun ömürler, sıhhat ve afiyetler, yolunda devam sebat istikametler, ihsan eyle. Adımlarına hadd ve emreti haplarına bahşeyle. Dua isteyen bütün kardeşlerimizin hayırlı uğratlarını ihsan eyle. Ya arhamun rahimin ve ahirel nasirin ve ahirel fatihin. Sen fazl-u keremine evlat hayırlı eyle, ailelerimizden gözümüze aidin neyle, kıyamete kadar neslimizin dinle kadim eyle, gelecek rekaat gidesini ihya-yı muvaffak eyle, Ya Rabbi Recep ayinin şefaatine ile, günahlardan tövbe nasib eyle, hidayetler bakşı eyle, hep bu cemaatimiz çevrelerinde davetçi eyle, hidayetçi eyle, Ya Rabben Alemin ve Ya Hayran Nasirin, külliyemizde içtima bizi muvaffak ile, manileri bertaraf ile, senin yolda toplaşmak nasib eyle Ya Rabben Alemin. Caminin hemen yakınında bir kar cenaze varmış, şimdi vefat etmiş. Ya Rabbi garip garip rahmetler eyle, kalbini nur eyle, Ya Rahman Rahim'in seyyiatını mahveyle, esinata tebzil eyle. Bundan evvel cemaatimizden ölenleri bu gece yine bir kardeşimiz söylediler, cemaatimizden vefat etmiş kardeşlerimize. Evvelce sohbetimize gelip şimdi, kabirde yatan kardeşlerimizi, hediyelerimizi ishal eyle ruhaniyetlerini haberdar eyle, receb-i şerifin şefaatine mazhar eyle, azapları varsa defuraf izale izâle eyle, Ya Rabbi, kabir istirahatlerini yem-i fehm-i eyle, bizler de Allah'ın hâle halinden lâzâhâre âsânen ve kelime-i çâhidle hüsnü hâtim eyle, çene kapamak nasîb eyle, Ya Rabbi Bosna Ersekteki mazlum Müslümanları halâs eyle, Ya Rabbi yardımınla nusretine teyid eyle, ile millet destekle, Ya Rabbi zalim sırtları kahreyle katle eyle, Ya Rabbi, bütün kaf Sırplara göz yuman yardımcı olan ehli sünnete taarruz eden bütün kafirleri kahar izni şerifin hürmetine kahru perişan. Ya Rabbi askere yolladığımız kardeşlerimizi ve yollayacaklarımızı, doğuda hizmet eden polis kardeşlerimizi, asker subay kardeşlerimizi, ehli sünnet ve cemaat olanları muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ehli sünnet köylerini, evlerini, ocaklarını muhafaza eyle ya Rabbi. Ehli sünnete uzanan elleri kır ya Rabbi taarruz edenleri kahreyle ya Rabbi alemin. Ya hayr-un naslin ya hayr-el baajin. Ha mündi indillernarzi hemden azade ile. Şimdi de hastalara bakaslarımıza acil şifa, dertlerimize deva. Borçlarımıza eda, fakirlerimize helallik ve afane ile. Ya Rabbi, ya Rabbal alamin. Şu cemaatin içinde ne hayırlı dileği olan varsa efsaneyle ya Rabbi. Senin için geldiler yolladı atlar. Ayaklarımızı cehennem haram eyle. Koyunlarımızı cehennemden beri eyle ya Rabbal alamin. Amin. Muhurrem bu hadis, muhurrem-i nabilimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ma alahi ve sahbi'l mu'in. Selamünaleyküm, <Sessizlik> Aleyhi Hamd Ya Rabbil Ya mahkemesi olan kardeşlerimize helas eyle, ferahatler nasib din kutusunda yargılanan kardeşlerimizin ısretinle teyit ile Ya Rabben Alemin ve Sen yardım eyle ya Rabb. Eşvarın seninle muhafaza eyle. Sohbetlerimizi daim eyle. cemaatlarımızı muhafaza eyle. Medreselerimiz, talebelerimiz, bütün mukaddesatımız ve sohbetlerimiz sana emanet olsun sen muhafaza eyle. mahrumet, mahrum etme. Ayaklarımızı yolundan kesme ya Rabbim. Elden ayaktan düşürme ya Rabbi. Kimse lara muhtaçım ya Rabb. Ölüm yaklaştı. Şu cemaatlere, şu on bendelere devam verdirge ya Rabbel Alim. Bu yolda yaşat, bu yolda al bizi ya Rabbel Alim. Cemaatları dağıtmak isteyenleri tarumare ile ya Rabbel Alim. Fırsat verme ya Rabbel Alim. Amin. Selamü aleykümün murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Eûzü billahi min eşşeytanir بسم الله الرحمن الرحيم فلا يقسم بمواقع النجوم فإنه لقسم لو تعلمون فبهذا الحديد أنتم مدهنون How <coughs> son sünneti dört kılınması çok sevap öğlende akşamda da bu geçerli midir? Öğlende geçerlidir. Öğlenin son sünneti de dört kılınırsa çok sevabı var. Aynı ikindinin ilk sünneti gibi gayrim ölküde kılınıyor. Akşamdan sonra böyle yok. Akşamın son sünneti iki kılınacak. Ondan sonra evvabin kılınır. 4 rekat, altı rekat, yirmi rekata kadar evvabin kılınır ama dörde eklenmeyecek. Akşamın sünneti iki olarak kılınacak. allah Teala cümlenizi Anadan doğmuş gibi tertemiz çıkarsın fazl-ı günahlara düşmekten muhafaza eylesin. Amin. İlâşârafin nebî ve âlî ve âsâbi ve meşâhînâ ve lâ arvâhîn vâd ne El-Fâciha